Bismillahirrahmanirrahim. Mayde 72, 73, 74 ve 75. Meryem oğlu İsa gerçekten Allah'ın kendisidir diyenler andolsun ki kafir olmuşlardır. Halbuki Mesih demiştir ki: Ey İsrail oğulları, benim de Rab'bim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Zira her kim ki Allah'a şirk koşarsa, muhakkak Allah ona cenneti haram eder ve onun varacağı yer ateştir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Allah gerçekten üçün üçüncüsüdür diyenler, Andolsun ki kafir olmuşlardır. Halbuki hiçbir ilah yoktur. Ancak bir ilah vardır. Söylediklerinden vazgeçerlerse, onlardan kafir olanlara, acıklı bir azap dokunacaktır. Hala Allah'a tevbe edip ondan mağfiret dilemezler mi? Halbuki Allah kafurdur, rahimdir. Meryem oğlu Mesih, peygamberden başka bir şey değildir. Ondan önce de peygamberler geçmiştir. Annesi de dost doğru bir kadındı. İkisi de yemek yerlerdi. Onlara ayetleri nasıl açıkladığımıza bak. Sonra bak ki nasıl yüz çeviriyorlar. Evet, Allah razı olsun kardeşim. Rabbimiz subhanahu ve teala Hristiyanların bu boş iddialarını bildirerek onların Allah'a karşı yapmış oldukları iftiraları gündeme getiriyorlar, getiriyor ve onların Allah subhanahu ve teala'ya Yaratmış olduğu kullarının eş koşmalarının boş, asılsız ve iddia olduğunu gündeme getiriyor. Hristiyanlardan kardeşlerim, Melkiye, Yakubiye ve Nesturiye grubu Mesih'in ilah olduları ilah olduğunu söylemeleri nedeniyle indir ki Allah onların sözlerinden yüce ve menzildir. Kafir olduklarına hüküm veriyor. Halbuki daha önce Mesih'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu söylemişlerdi. Ve onun deşikte de küçücük bir çocukken söylediği ilk sözün ben Allah'ın kuluyum olduğu belirtilmişti. O ne ben Allah'ım ne de Allah'ın oğluyum demişti. Sadece ben Allah'ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni peygamber kıldı demişti. Sahih bir hadiste kardeşlerim aleyhissalatü vesselam halk arasına münadi göndererek şöyle seslendiriyor. Doğrusu cennete ancak Müslüman nefisler girecektir. Ve başka bir lafısta ise mümin nefisler girecektir demiştir. Ayşe annemizden bu ayetten alakalı divanlar üç tanedir. Hazreti Peygamber bunlardan birini zikretmiş ve Allah onu bağışlamaz. Bu Allah'a şirk koşmaktır demiştir. Çünkü Allahü Teala kim ki Allah'a şirk koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılmıştır, buyurmuştur. Evet, hadis Ahmet'in müşnetinde bulunmaktadır. Onun için Allahü Teala Mesih'in dilinden haber vererek onun İsrail oğullarına zira her kim ki Allah'a şirk koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram eder ve onun veracağı yer ateştir zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur buyurmuştur. onun için Allah katında ne bir dost ne de bir kurtarıcı ne de bir yardımcı vardır evet ve Allah subhanahu ve teala onların zikrettiği vasıfları zikredikten sonra ikisi de yemek yerdi yani her ikisi de yemek yeme ve gıda almayan muhtaçtılar sonra yediklerini dışarı atıyorlardı her ikisi de diğer insanlar gibi iki kuldular. Cahil Hristiyan fırkalarının iddia ettikleri gibi ilah değillerdi. Allah'ın ardı arkası kesilmez laneti kıyamet gününe kadar onların üzerine olsun. 76 ve 77 De ki Allah'ı bırakıp da evet. De ki, Allah'ı bırakıp da size ne bir zarar, ne de bir fayda veremeyecek birine mi ibadet ediyorsunuz? Halbuki Allah Semih, alim olanın kendisidir. De ki, ey ehli kitap, dininizde haksız yere haddi aşmayın. Daha önce hem kendi sapmış, hem de birçoğunu saptırmış ve doğru yoldan ayrılmış bir kavmin heveslerine, Allah subhanahu ve teala kendisinden başkasına putlara, heykellere ve ağaçlara tapanları reddederek bunlardan hiçbirinin uluhiyet vasfına layık olmadıklarını açıklıyor ve duyuruyor ki Ey Muhammed bu insan gruplarından Allah'tan başkalarına ibadet edenlere söyle ki Hristiyan ve diğerleri de bunlar arasındadır. Allah'ı bırakıp da size ne bir yarar ne de zarar veremeyecek birine mi ibadet ediyorsunuz? Evet. Yine de ki ey ehli kitap dininizde haksız yere haddi aşmayın. Yani hakka tabi olmak hususunda haddi aşmayın. Saygı duymakla memur olduğunuz kişiyi peygamberlik makamından çıkarıp uluhiyet makamına yükseltmeyin. Nitekim Mesih Aleyhisselam konusunda da böyle yaptınız. O Allah'ın peygamberlerinden bir peygamberken siz onu Allah'tan ayrı bir ilah haline getirdiniz. Bunun sebebi eskiden sapıklara düşmüş olan geçmişlerinizden sapık önderlere uymuş olmanızdır. Onlar yalnız kendilerini saptırmakla kalmamış, daha önce hem kendi sapmış hem de birçoğunu saptırmış ve doğru yoldan ayrılmış bir kavmin heveslerine uymayın. Evet Rabbimiz böyle uyarıyor. 78, 79, 80 ve 81 İsrail oğullarından edenler Davut'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdi. Bu isyan etmeleri ve aşırı gitmelerindendi. Birbirlerinin yaptıkları fenalıklara engel olmuyorlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü. Görürsün ki onlardan çoğu küfredenler, küfredenleri dost edinirler. Nefislerinin kendileri için öne sürdüğü ne kötüdür. Allah onlara azap etmiştir. Ve azapta ebedi kalıcıdırlar. Şayet Allah'a, peygambere, ona indirilene iman etmiş olsalardı, onları dost edinmezlerdi. Ne var ki onların çoğu fasıklardır. Evet kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala bu indirmiş olduğu ayetlerde iyiliği ellis kötülükten nehi babında emirlerini indiriyor. O İsrailoğullarının lanetlenme sebebini bize bildiriyor. İsrailoğulları neden lanetlenmiş? Onlar kavminde görmüş oldukları bir belayı, bir musibeti, bir münkeri hemen uyarıyorlardı. Daha sonra bana ne? ben ona söyledim. Yapsaydı deyip günlük işlerini, her şeyini birlikte yapıp onları birbirinden ne yapmıyorlardı? Bir daha uyarmıyorlardı. İşte Allah subhanahu ve teala onları bu yaptıklarından dolayı kalplerini tersdüz ediyor ve iyiliği emredip kötülükten neh yetmeyi her seferinde defalarca yapmadıklarından dolayı tersdüz ettiğini söylüyor. Ve Meryem oğlu İsa'nın ve Davut'un diliyle onları lanetlediğini ve onların çoğunun kalplerinin katılaştığını söyler. Allah Resulü Anüsselatü Resulum bu ayeti kelimeyi okuduğu zaman oturduğu yerden dayandığı yerden kalkıyor, vallahi diyor, ya iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz ya da Allah onlara nasıl lanet etmişse size de öyle lanet eder diyor evet kardeşlerim demek ki iyiliği emir kötülükten nehi bu dinin emri kim bunları terk ederse işte bu lanet sebebi bakın Allah Resulü ve Vesselam Efendimiz nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki siz ya iyiliği emreder münkerden nehyedersiniz ya da Allah kendi katından sizin üzerinize bir azap gönderir de, siz bundan sonra Allah'a dua edersiniz, fakat duanıza icabet olmaz, diyor. Evet. Ve yine ve Vesselam Efendimiz, sizden her kim bir kötülüğü görürse, onu eliyle değiştirsin. Veya, gücü yetmezse diliyle, buna da gücü yetmezse kalbiyle değiştirir. Bu ise imanın en zayıf noktasıdır diyor. Adi İbni Amr diyor ki ben aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu duydum. Muhakkak ki Allah bazı kişilerin ameli nedeniyle halka azap etmez. Ta ki onlar kendi aralarında kötülüğü görüp de onu reddetmeye güçleri yettiği halde bunu yapmazlar. Halk böyle yaptığı zaman bazı kişilerin amellerinden dolayı Allah halkı azaplandırır. Evet kardeşlerim. İbn-i gelen bir rivayette ise Ebu Said El-Hudr'den geliyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir hutbe okuyor ve dikkat edin. Bir kişiyi halkın korkusu bildiği gerçeği Gerçeğe söylemekten alıkoymasın buyurmuştur. Ve yine aleyhissalatü vesselam efendimiz cihadın efdalı, azgın bir hükümdarın yanında söylenen haklı sözdür buyurmuştur. Evet. Yine aleyhissalatü vesselam efendimiz bir müslümanın kendi nefsini horlaması uygun değildir. Soruyorlar, ey Allah'ın Resulü, kişi kendi nefsini nasıl horlar? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, gücü yetmeyecek konularda kendini tecrübeye maruz bırakır ve küçük düşer diyor. Evet. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e, marufu emir, münkerden nehi, ne zaman terk edilir diye sorulduğunda, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ki, sizden önceki milletlerin arasında yayılan şeyler, sizin aranızda da belirtil, belirdiği zaman. Biz dedik ki Allah'ın Resulü, bizden önceki milletlerin arasında yayılan şey neydi? Dikkat edin bakın, o şöyle diyor. Küçüklerinizin arasında mülk, büyüklerinizin arasında fuhuş, küçüklerinizin arasında ilim, Zeyd İbni Yahya kökleriniz arasında bilgi sözünü ilmin fasıklar arasında yayılması şeklinde tefsir etmiştir. Ve bunu İbni Mace nakletmiştir. Görülsün ki onların çoğu küfredenleri dost edilmektedir. Evet kardeşlerim. Demek ki geçmiş ümmetlerin arasında yayılan şey bu ümmette de olmaya başladı mı demek ki o zaman iyilik gitmiş mönkerden alıkoyma gitmiş. Bunlar neymiş? Küçüklerin arasında mülk, büyüklerin arasında fuhuş ve kötü insanların arasında ilim olduğu zaman. Allah bizlere merhamet etsin. <gülüyor> evet kardeşler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine bir sözünde Ey Müslümanlar topluluğu, Zinadan kaçının. Çünkü zinada altı özellik vardır. Bunlardan üçü dünyada, üçü ahirettedir. Dünyada olanlar şunlardır. Yüzün parlaklığını giderir, fakirlik getirir, ömrü azaltır. Ahirette ise, zina Rabb'in kızgınlığını çeker, hesapta kötülük getirir ve cehennemde kalmayı icap ettirir. Sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz nefislerin kendileri için öne sürdüğü ne kötüdür. Allah onlara gazap etmiştir ve azapta kalıcıdırlar, kalıcıdırlar. ayetini okumuştur. Allah subhanahu ve teala hakkıyla iman eden ve imanın gereği amel eden ve onu davet eden, öğreten iyiliği emreden kötülükten nehy kendisi de tutan insanların arasına koysun dedi 82, 83, 84 85 ve 86 andolsun ki insanlardan iman edenlere en şiddetli düşman olarak Yahudileri ve Allah'a şirk koşanları bulacaksın Amdolsun ki onlardan iman edenlere sevgici en yakınlı da biz Hristiyanlarız diyenleri bulacaksın. Bunun sebebi onların içinde keşişler ve rahitler bulunmasında ve onların gerçekten büyüklük taslamamalarındandır. Peygambere indirilen işittiklerinde hakkı tanıdıklarından dolayı gözleri yaşla dolup taşar ve derler ki Rabbimiz biz iman ettik. Bizi de şahitlerle beraber yaz. Hem Rabbimiz'in bizi salihler topluluğuyla beraber bulundurmasını umarken niçin Allah'a ve bize gelen hakikata iman etmeyelim? Allah da onları dediklerinden dolayı altından ırmaklar akan cennetlerle mükafatlandırdı. Orada temelli kalacaklardır. İşte ihsan edenlerin mükafatı budur. Küfredip de ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar cehennem ashabıdırlar. Evet, Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada bize dostlukta ve düşmanlıkta, yani ehveni şer dediğimiz noktada kimlerin daha yakın kitap ehlinde, kimlerin uzak olduğunu bildiriyor. İbn Abbas diyor ki bu ayet, Necaşi ve arkadaşları hakkında nazil olmuştur. Cafer Hadeistan'a hizmete gittiğinde Necaşi ve adamlarına Kur'an-ı Kerim'i okuyunca Necaşi ve oradaki arkadaşları sakalları ıslanana kadar ne yaptılar? Ağladılar. İşte Rabbimiz Subhanahu ve Teala onların bu şekildeki hareketlerine binaen Allah'a hazretlerine ayetlerini indirerek onların durumunu müminlere bildirmiştir hem Rabbimizin bizi salih salihler topluluğuyla beraber bulundurmasını umarken bütün Allah'a ve bize gelen hakikate iman etmeyelim? Evet. Hristiyanlardan bir grup Allah Teala'nın ehli kitaptan öyleleri de vardır ki Allah'a, bize indirilmiş olana ve kendilerine kendilerine indirilmiş olanlara Allah'a huşu içinde iman ederler kavrinden belirttiği özelliğe sahiptirler. Bunlar allah Teala'nın kendileri hakkında şöyle buyurduğu kimselerdir. Kendilerine daha önce kitap verdiklerimiz ona iman ederler kendilerine okunduğu zaman da biz ona iman ettik. Gerçekten o Rabbimizden gelmiştir bir haktır. Doğrusu biz daha önce de teslim olmuşlardanız derler aleyküm selam insan gerçekten sabahini yaşadığı ortamda fazla görmeyince merak ediyor belki çok çok fazla ama e, hani hep filmlerde bir şeyleri gösteriyorlar ya bir gün burada usururken genç bir delikanlı geldi böyle 25'inde falan Şöyle bir baktım, zayıf, uzun boylu, simsiyah giysilerde. Gömleği çok dikkatimi çekti. Böyle yüz yuvarla. Hani e, bazılar yakasız gömleği giymenin faziletli olduğunu söylerler ya. O cinsten yakasız bir gömleği var. Şimdi kitapları çok dikkatli inceliyor. Ben de rahat oturmayı seven birisiyim. Böyle rahat otursam da ne yaptığını adamın dikkat ediyorum böyle ama çaktırmadan beni kesiyor böyle. Baktı, baktı, baktı. Birkaç kişi vardı. Onlar çıktı. Akabinde birkaç soru sorabilir miyim dedi. Ben de buyurun sorun dedim. Ee, cebinden bir meal çıkardı. Baktım meale cep boy. Salat ee, Koçyit hocanın kuran meali. Belki de şu ana kadar yapılan meallerin içinde en iyi diyebileceğimiz, hatası en az diyebileceğimiz çevrilen meallerden bir tanesi. Adamın önündeki meale baktığımda okumaktan inanın sayfalar var ya çok yıpranmış yani çok çok okuduğu, baktığı, karıştırdığı belli. Oradan öyle ayetler sordu ki küfür ehlinin e, sorularını sorup da zihninizi karıştırmak istemiyorum. Öyle ayetler getirmeye başladı ki şimdi hep birbirine tenakuzmuş gibi gözüken ifadelerin sanki birbirine tersmiş gibi ayetleri sıralamaya başladı. Gözüme bakıyor şimdi. Ben o konuştukça gülmeye başladım. Niye gülüyorsun dedi dedim şimdi sen bahsederken İsa kardeşim, Musa kardeşim, Muhammed kardeşim diyor. Ben zannediyorum ki senin bunlar asker arkadaşın. Yani bu İsa, Musa kaç kardeşsiniz siz dedim. Sen ne kadar saygısızsın dedi. Yani şimdi saygısızlık yapacak ne yaptım ben sana Sen şimdi peygamberleri Allah Azze ve Celle'nin kitabında övdüğünü Allah'ın övgüyle bahsettiği, meleklerin salatla nettiğini öyle bir askeriye indirdin ki ve Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini birbirine öyle bir düşürdün ki, yani kendi kafana göre, anlayışına göre, sen gerçek mahiyetini bir anlat dedin. Bu sefer cebinden itinayla İncil'i çıkardı. Oradan pasajlar okumaya başladı. Şimdi Kur'an'daki ses tonu anlatmayla İncil'deki ses tonuyla anlatma o kadar değişti ki, o kadar değişti ki, ben de Araf suresindeki, gel ben de sana göremediğim bir ayeti okuyayım dedim. Ey İsa, sen ne dedin ananı ve beni ilah edinsinler diye ayetini çıkarınca bu kaçtı, hemen kaçtı. Aradan iki günlü, üç günlü geçti, bunun kocası geldi. Meğer burada Ankara Kalesi'nin orada... ...kilisede görevliymiş bunlar. Görevlendirmişler... ...vatandaşları... ...böyle kafalarını, zihinlerini... bulaştırandırma, ...onlara Allah'ın ayetlerini getirip... ...güya, onlarda çelişki olduğunu... ...söyleme. Yani... ...bunlarla uğraşıyorlar. E şimdi... ...gerçekten fazla tanıdığım bir insanlar... ...diyebileceğim insanlar değil. Eee... Onlar da zannedersem bizi fazla tanımıyor. Bizler Allah'ın ayetleriyle haşır neşir olmayınca zannedersem onlar da kendi inançlarıyla fazla haşır neşir değiller. Ee, biz kitabımızı düzgün okusak, anlamaya çalışsak demek ki bu insanların bugün de varlıklarını devam ettirdiğini ve bugün de onların davete muhtaç olduğunu ve bu ayetlerin onları anlatılması gerektiğini anlar. Allah şerlerinden korusun. Hakikaten Kur'anı o kadar güzel okumuş ki, eğer dedim bu kitabın başına okumuş olsaydın, bu inananlar için hiç şeksiz şüphesiz dost doğru bir rehberdir yazısını orada okurdun. Ama sen bu kitaba hırsız olarak girdiğin için hep hırsız gibi gidiyorsun ve hırsız gibi kafana göre oradan bir şeyleri çalmaya çalışıyorsun. Ama bizde hırsızlığın cezası el ve eli kesmeliydi. Tirdimci de kafayı kesme haberin olsun. ileriye gitmezdi. Öyle bir gidiyor ki o kardeşim bu kardeşim sanki asker arkadaşı. Ondan sonra e, bizim kitap da güya korunmamış. kendilerininki de işte şöyle şöyle dedi, kendi küfrünü anlatıp gidiyor. Onun için Allah subhanahu ve teala bakın o gün Cafer oraya gittiğinde kaç tane ayet inmişti kardeşlerim. Oradan Meryem oğlu İsa'yla ilgili olan birkaç tane ayeti Cafer okuyunca bakın o insanlar ne yaptılar? Onu duydular. Allah Azzele Celle haber veriyor. O kadar ağladılar ki diyor sakalları ıslandı diyor. Onlar da kitab eşli. Ve biz Allah'ın getirdiğine neden iman etmeyelim? Neden salih topluluklar arasına girmeyelim dedi diyor. Demek ki bu kıyamete kadar geçerli. Allah subhanahu ve teala doğrularla amel etmeyi bizlere nasip etsin kardeşlerim. Eğer dinimizi öğrenmezsek bu fısk, küfür, şirkeli insanlar her zaman insanların kafalarını karıştıracaktır. 87 ve 88 Ey iman edenler Allah'ın size farz kıldığı iyi ve temiz şeyleri kendinize haram kılmayın ve haddi aşmayın. Doğrusu Allah haddi aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği rızıktan helal ve temiz olarak yiyin. Sizin kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'tan da korkun. Evet kardeşlerim bu ayeti kerime İbn gelen nakilde Ali Selatü vesselam'ın ashabından bir topluluğun üzerine inmiştir. Bu topluluk bir kısmı biz kokur sürünmeyiz. Bir kısmı biz dünya arzularını terk ederiz. Bir kısmı da rahipler gibi yeryüzünde gezeriz demişlerdi. Ali Selatü vesselam efendimiz onlara haber gönderip çağırdı ve duyduğunu kendilerine anlattı. Onlar evet dediler. Bunun üzerine Ali Selatü vesselam ben oruç tutar, bağlarım. Namaz kılar, buyurum. Kadınlardan da evlenirim. İşte bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetime sarılırsa o bendendir. Kim de benim sünnetime sarılmazsa o benden değildir buyurmuştur. Evet. Yine buhar demiştim de gelen bir rivayette kardeşlerim, Ali sallallahu aleyhi ve ashabından bir grup, Ali sallallahu aleyhi ve yanına geliyorlar. Onun görülmeyen zamanlarındaki amellerini yani gece namazı nafileleri onları soruyorlar. İşlerinden bir kısmı ben kadınlarla evlenmem. Bir kısmı ben et yemem. Bir kısmı da yatakta uyumam. Hep gece namazı kılarım diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bazılarına ne oluyor ki diyor. Bir kısmı şöyle bir kısmı şöyle diyorlar. Ben namaz da kılar, uyurum da. Oruç da tutar, bozarım da. Yani, nafile oruç tutarım, tutmam da. Kadınlarla da evlenirim, diyor. İşte, bu benim sünnetimdir. Kim bu sünnetime uyarsa, bendendir. Ve kim de benim sünnetimden yüz çevirirse, o benden değildir, diyor. Evet. Bu ayetler aynı zamanda Allah'ın temiz ve helal kıldığı hükmünün koyduğu, mesela bir et meselesi. İşte şöyle şöyle ben yemem. Şöyle şöyle ben yemem. Yeme. Yemeyince ne oluyor? Yani Allah'ın dini hakim mi oluyor? Allah temiz ve helal kıldığı bir şeyi sen istediğin kadar kendi nefsine ne yap? Haram kıl. Evet. Ve haddi aşmayın diyor. Buradan maksat mübah olan şeyleri kendinize haram kılmakla nefsinizi sıkıştırıp aşırı gitmeyin diyor. Evet. Demek ki Allah'ın size verdiği rızıktan helal ve temiz olarak yiyin derken muhalefet edip de ona isyandan kaçının manası da ne yapıyor? Çıkıyor. Eğer kendisine iman etmişseniz Allah'tan korkun diyor. 89 Allah sizi yeminlerinizden lağivden dolayı muaheze etmez. Ama bile bile ettiğiniz yeminden dolayı sorumlu tutar. Onun kefareti ailenize yedirmekte olduğunuzun ortalamasından on düşkünü yedirme yahut giydirme veya bir köle azat etme. Kim de bunları bulamazsa üç gün oruç tutar. İşte bu yemin ettiğiniz vakit, vakit yeminlerinizin kefaretidir. Yeminlerinizi tutun, şükredesiniz diye Allah ayetlerinizi size işte böyle açıklar. Evet, daha önce Bakara suresinde boş yemin ile ilgili açıklama geçmişti. Yemini, lagıy, kişinin söylerken maksatsız yere hayır, vallahi öyle, vallahi böyle demesi gibi. Vallahi billahi şöyle yaptım, vallahi billahi böyle yaptım deniyor ya, Allah subhanahu ve ta'ala böyle boş varaya edilen yeminden muayede etmiyor. Ama ama burada dikkat edilmesi gereken nedir? Yemini ettin yani maksatlı bir yemin ettin bundan daha hayırlısını görmüşsen o zaman ne yapıyorsun? Ailene yedirmiş olduğun yani günlük yaşından ortalama 10 tane fakiri yedirme veyahut giydirme Veyahut köle azaz etme ya da üç gün oruç tutma. Biz hangisini yaparız? Musa hangisi kolay? Hamdolsun hoş geldiniz. Evet. Demek ki hangisine gücümüz yetiyorsa onu yapacağız. Evet. Bakın bu konuda cefaret ayeti inince Huzeyfe diyor ki Ey Allah'ın Resulü biz dilediğimizi seçmekte serbest miyiz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evet serbestsiniz buyurdu. İster köle azat edin, ister yoksulu giydirin, ister yedirin. Bunları bulamayan da ardarda arda üç gün oruç tutar buyurmuştur Evet, işte bu yeminlerin Kefaretidir Tamam mı Necmeciğim? 90, 91, 92 ve 93. Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve faloklara. Ancak şeytan içi işi pistiklerdir. Bunlardan kaçının ki selaha eresiniz. Şeytan ancak içki ve kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokma ve sizi Allah'a anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçersiniz değil mi? Allah'a itaat edin, Resul'a itaat edin ve sakının. Yüz çevirecek olursanız bilin ki Peygamberimize düşen yalnız açıkça tebliğ etmektir. İman edip salih amel işleyenler sakınırlar, inanırlar ve salih amel işlerlerse, sonra sakınır ve ihsan ederlerse daha önce tatmış olduklarından dolayı bir sorumluluk yoktur. Allah ihsan edenleri sever. Evet, daha önce de Bakara'da ve Maide'de köküşte işlediğimiz gibi Nisa 43'te, estağfurullah. Allah subhanahu ve teala Bakara 219. ayeti indirince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ömer'i çağırıyor, bunları okuyor. Allah'ın bunun hakkında bize genişlik, geniş hüküm ver diyor. Daha sonra Nisa 43, sarhoşken namaza yaklaşmayın ayeti inince bu da okunuyor. Allah'ın bize genişlik ver, hükmünde genişlik ver diyor daha sana bu mayde 90 91 inince hay hay emriniz başım üstüne deyip vazgeçtikler. İçki gerçekten insanın üzerinde büyük yaralar açan, insanın amellerini bozan ve ne yaptığını bildirmeyen aklı gideren kötü işlerden, murdarlardan. Bunun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz geçmiş ümmetlerden diyor bir abide bir kadın göz koymuştu. Cariyesini gönderdi. Onu çağırdı. Girdiğinde kapıyı kilitledi. Ve işte ben, işte çocuk ve işte içki dedi diyor. Ya içkiyi içersin, ya benimle olursun, ya da şu çocuğu öldürürsün. Adam diyor içkiyi içti. Kadınla yattı çocuğu öldürdü. İçki, her türlü kötülüğün anasıdır. Alana, satana, sıkana, taşıyana, sakinlik yapana Allah'a lanet etsin diyerek Allah Azze ve Celle bu şekilde içkiyi tamamen ikene, dikene, sıkana, sakinlik yapana tamamen lanetlemiştir. Ve bunu da haram kılma Kuran'daki haram kılma seyrine bakacak olursak Ömer diyor ki Allah kendisine rahmet etsin. Eğer bu içki diyor Mekke'de değil de Medine'de değil de Mekke'de haram kılınmış olsaydı vallahi bizim imanımız buna yetmezdi diyor. Allah onların iman ettiği gibi iman etmeyi bizlere nasip etsin. Yine bu içki ayeti indikten sonra münafıklar, müşrikler, şafirler Müslümanların kalpleriyle oynamaya başladılar kardeşlerim. Sizin daha önceki kardeşleriniz içki içerek öldüler. Onlar şimdi azap görüyorlar deyip deyince Allah subhanahu ve teala onların affedildiğini bu hükümden önce ölenlere hiçbir şeyin olmadığını bundan sonra içkinin haram olduğunu bilip de tersine hareket edenleri edenlerin azap edileceğini, onlara Allah hesaba çekmeyeceğini söylüyor. Yani iman edip salih amel işlemiş olanlar için Allah'tan korkup iman ettikleri takdirde yaptıklarından dolayı bir vebalın olmadığını söylüyor. Ama kardeşlerim bu konuda Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz ümmetini hep sakındırmış. Ümmetinden öyle kimseler gelecek ki içkinin adını değiştirecekler ve onu şöyle şöyle şöyle içecekler. Şarkıyı meşru kılacaklardır. Buhari'deki rivayeti eğer okuyacak olursanız. Bir gün bir gariban dağ başında eğlenirlerken birilerine gelecek bir şey isteyecek. Onlar alay kastıyla yarın gel de sana verelim diyecekler. Adam o gün oraya geldiğinde onlara olan olmuş, şekilleri değişmiş, suretleri değiştirmiş, Allah'ın lanetini uğramış insanlar olarak görecektir diyor. Onlar kimdir? İçki içenler, içkiin adını değiştirenler, müziği haram kılanlar vesaire gidiyor. Allah hakkı, hakikati bilen, Allah'tan korkan insanlardan eylesin. Kişi arkadaşının dini üzerinedir. Eğer arkadaşınız iman ehli değilse muhakkak ki sizi de olduğu yere ve daha beter yere getirecektir. Onu Lokman suresine bırakıyorum Necmi. İnşallah orada işlemeyi düşünüyorum. Çünkü bayağı uzuyor. 94 ve 95 Ey iman edenler! Allah görmek sizin kendinden kendinden korkanları ayırt etmek için elinizin ve mızraklarınızın ulaştığı aldan bir şeyle sizi mutlaka dener. Bundan sonra da her kim haddi aşarsa ona elem verici bir azap vardır. Ey iman edenler, size ihramlıyken avı öldürmeyin. Sizden her kim bile bile onu öldürürse öldürdüğü o hayvanın benzeri bir ceza vardır ki Kabe'ye ulaşmış bir kurbanlık olmak üzere buna içinizden adil iki kişi yükmelecektir. Yahut düşkünlere yemek yedirmek şeklinde keffaret veya onun dengi oruç tutmaktır. Ta ki yaptığının vebanını tatmış olsun. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Kim de sonradan böyle yaparsa Allah onlardan intikamını alır. Allah azizdir intransaididir. sahibidir tamam inşallah. Evet, burada Allah'ın şiarları gündemde. İbn Abbas'tan gelen nakilde kardeşlerim, Allah görmeksizin kendisinden korkanları ayırt etmek için elinizin ve mızrağınızın ulaştığı aldan bir şeyle sizi mutlaka dener. Kavli konusunda şöyle demiştir. Bu avın güçsüz ve küçük olanıdır. Allah Teala onunla kullarını ihramda tecrübe eder. Hatta ellerini uzatsalar onları yakalayabilirler ama Allah Teala onlara yaklaşmalarını yasaklamıştır. Evet. Allah görmek sizin kendisinden korkanları ayırt etmek için yani Allah Teala onları çevrelerini saran avlarla imtihan eder gizli ve açık olarak elleriyle ve oklarıyla elde edecekleri avlarla dener diyor. Ve Allah subhanahu ve teala ey iman edenler ihramdayken av yapmayın diyor. Aleyküm selam var aslında. kim de bunu yaparsa vebalini tatmış olur. Yani onun kefaretini verecektir. Bunu da adil iki kişinin verdiği hükümden Evet. 96, 97, 98 ve 99 Deniz avı ve onu yeme size de, yolculara da geçimlik olmak üzere helal kılınmıştır. İhramlı bulunduğunuz sürede kara avı haram kılınmıştır. Hem huzuruna varıp toplanacağınız Allah'tan korkun. Allah Kabe'yi o haram evi insanlar için hayat ve güven kaynağı kıldı. Keza o haram olan ayı da, kurbanı da, boynu bağlı kurbanlıkları da. Bu Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın gerçekten her şeyi bilici olduğunu bilmeniz içindir. Bilin ki Allah, gerçekten azabı tek çetin olandır. Ve Allah, gerçekten gafurdur, rahimdir. Peygamberin vazifesi sadece tebliğdir. Allah, sizin açıkladıklarınızı da izlediklerinizi de bilir burada da Allah subhanahu ve teala yine ihramdayken hükümlerine devam ediyor eğer denizde ise, ihramlı bulunduğunuz müddet deniz avı size helal kara'ya çıktığınızda ise kara avı haramdır diyerek hükmünü ne yapıyor koyuyor bilin ki diyor Allah gerçekten azabı çok çetin olandır ve Allah gafurdur, rahimdir. Ve yine peygamberin vazifesi sadece tebliğdir diyor. Allah subhanahu ve teala Resulüne göğe çık yere in de benim getirdiğinden başka bir ayet bir mucize getir. Eğer gücün yetiyorsa senin görevin anlatmak onlarınki ise ona uyup uymamak diyor. Biz onun, onların başına bekçi göndermedik diyor. Evet. Bugün bu cilt bitti inşallah.